Selamünaleyküm, Aleyküm, Aleyküm Selam. Kurtubi tefsirinin Türkçesinin Araf 54. ayeti için şu cümleleri okudum. Selefi Salihinin ilk dönemleri ise Allah'ın bir cihette bulunuşunu nefiyetmiyorlar ve bunu nefret ettikleri de ifade etmiyorlardı. Aksine onlar da genel olarak herkes de Yüce Allah'ın kitabında bildirdiği peygamberlerin de haber verdiği şekilde ona cihet ispat ediyorlardı.